Ala habibika qayr <gülüyor> lil halki kullihime Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Keribiyet Keribiyet Hadis-i Şerif derslerimizden devam ediyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinlemekten daha büyük, büyük bir şey olamaz. Şu mübarek saatte, vakitte, gecede <gülüyor> bir insanın yapacağı en güzel şey ne olabilir? Hadis-i şerif dinlemek olabilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hakkı hidayeti öğretmek için gönderildi. Bu bab terhibü i terif hadislerinden sünnet kitabıdır. Yani hadis-i şeriflere inanmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarına inanmak kitabıdır. Bu babdaki hadis-i şerifler itikatla alakalıdır. Sünnete itikat, hadis-i şerife inançla alakalıdır. Sıralı dersimiz yani kitaba başladığımızdan beri İhlas babını bitirdik. Sünnet kitabı geliyor peşine. Çok iyi dinlemek lazım. Dünya bir daha gelinmeyecek. Fırsat bir kere veriliyor. Öldükten sonra dönüş yok. Her gün bak cenazeler gönderiyoruz ahirete. Tanıdıklarımız, bildiklerimiz, nice insanlar her gün ölüyorlar. Onun için İnsan dinini öğrenmesi zorundadır. Her şeyden önce din geliyor. Dini öğrenmek ayetten hadisten öğrenilebilir. Bu hadis-i şerifler bizi uyarıyor. Bakın bugün bütün tehlikeler nereden çıkıyor? Bu hadis-i şerifleri bilmemekten çıkıyor. Ehli sünnetten ayrılmaktan çıkıyor. Efendim, Daş't dedikleri IŞİD nereden çıktı? PKK nereden çıktı? Bunlar Müslümanım diyen adamlar göya. Efendim, ama gâvurdan beter oldular neden oldular? Bu gençler niye böyle sapıttılar? Cehaletten, bilgisizlikten işte kaderi inkar edenlerin yüzünden ondan sonra efendim e, sünnetten ayrılanlar, ehli sünnetten ayrılanlar, efendim Vehhabi, Şii e, bid'at ehli e, dinde reform çıkaran adamların itikatları, pislikleri yüz senedir e, her yere bulaştı bizim vilayetlere kadar girdi Ondan sonra şu anda konuşan Hoca diye çıkan profesörlerin birçoğu er sünnetten ayrılmış sünneti inkar ediyor, hadis-i şerifleri reddediyor, aklına mantığına göre konuşuyor ve böylece Allah ve Resulü'nün lanetine dahil oluyor. Ee, bu adamları dinleyenlerden ne hayır gelir? Bunların ders verdiği talebeden ne hayır gelir? Ondan sonra memleket. Görüyorsunuz, içinden çıkılmaz karkaçalara düştü. E, bütün bunlar bu gruplaşmalar, bu cemaatleşmeler, bu taassuplar, bu inatlar ehl Sünnet'ten ayrılmaktan kaynaklanıyor. Eli Sünnet doğru anlaşılsa her imamın arkasında namazı, cena namazını kıl. Her imamın arkasında efendim e dediğini yap. Ölül emre itaat et. İşte ha harp deniyorsa harbe git. Her efendim iyi kötü her Müslümanın cenazesini kıl. Yani ayrım yapma, grupçuluk yapma, fırkacılık yapma, senden benden yapma. Efendim işte görüyorsunuz FETÖ'nün belası nereden geldi, memleket ne hale geldi. Hep dinden geldi. Dini yanlış yorumlamaktan geldi. Şu kadar kim başarılı olabilir? Kalkmış e, Türkiye devletine e, efendim içinden oymuş, etmiş. 50 senede bütün devleti ele geçirmiş. Biz normal hükümeti zannediyoruz hükümet. Halbuki hükümet paralel olmuş. Esas hükümet onlar olmuş yani. Esas hükümet devlet onlar olmuş. Az daha işgal olduk gidiyorduk diyorduk mesela. Hep bunlar bakıyor musunuz görüyor musunuz? Hiç böyle bir kimyager kimya gerliklen biri çıkarak yapamıyor. Bak mühendis o adı altında yapamıyor. Bak parti kurup parti adı altında bir lider bile yapamıyor. Ya adam %50 60 alsa yapamaz ya menderes ne oldu? <gülüyor> yani reylen de olmuyor yani. Bakın ne yapılıyor? Nereden yapılıyor? Hep anlıyor musunuz? Hep din istismar edilerek, din adı kullanılarak hoca kılığında çıkıyorlar. Bak farkında mısınız? Hep hoca şeyh kılığında çıkıyorlar. Bir İslami cemaat olarak çıkıyorlar. İslami cemaat başkanı lideri olarak çıkıyorlar. Onun için tehlike nereden geliyor? Gelirse yine din adına yapılan istismarlardan geliyor. Bunun devamı da var. Hala bunlar tükenmedi, bitmedi. Bundan sonra da çıkarsa yine din adına çıkar. Bu insanlar dine karşı bir hassasiyetleri var. Hoca diye hemen hürmet ediyorlar. Alim diye hemen ne dediyse dinliyorlar. Bu bir şeyler biliyor, doğru konuşuyor diyorlar. Çabuk kapılıyorlar. Bütün bunlar neden? Boş kap. Ne koyarsan o dolar cahil. Hadis-i Şerif bilmiyor ki adam. Bunların sabuk konuştuğunu anlasın. İslamoğlu oradan çıkıyor. Alın yazısı yok, kader yok. Aziz Bayındır çıkıyor oradan. Allah bilmez senin kimle evleneceğini. Allah'ın ilmi yok önceden. mutezile kafası. Mehmet okuya çıkıyor kapır azabı yok şu yok bu yok falan bayraktar bayrak çıkıyor miraç yok falan yani, e şimdi bubura bunlar ilahiyatçı profesör. Bunlar sakalları da yok bir şeyleri de yok çoğunun yani şunu demek istiyorum baktığın zaman modern aklı başında zaten o akademisyen falan falan Halbuki bunlar dahahi kafasından daha tehlikeli PKK'dan daha tehlikeli itikatlar millete açlıyorlar. Pis inançlar milleti açlıyorlar. Ne gibi FETÖ? Fetö kim ne derdi ki böyle terörist başıdır? Apo'dan beterdir. Efendim milleti öldürtecek. Kim derdi yani? Aa adam ayet okuyor, ateş okuyor. Vaazda ağlıyor, sızlıyor bilmem ne hareketleriyle, tiyatrolarıyla, rolleriyle bak ne hale geldi. 13'ün sakın her hocanın sohbeti dinlenmez. Her alim geçinenin laf ve fetvasına bakılmaz. Her hocayım diye yazanı kitabı okunmaz. Çoluk çocuğumuza sahip çıkalım. Helak olur. Sünneti, Ehli sünneti terk eden daha kendini toparlayamaz ya. Onun için bu hadis şerifler çok önemli. Bu sohbeti dinleyin, dinletin. Herkese dinletin. Tergibi terip derslerini kaçırmayın. Hadis-i şeriflerin beyanlarını kaçırmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük rehberdir. Gerçekten <gülüyor> elinizde en güzel örneğiniz Allah'ın resulünün de var sizin için. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. <gülüyor> Ma ne verdiyse onu alın. Kur'an'da buyuruluyor. Nasıl Müslümansınız ya? Âdetlere de mi artık inanmıyorsunuz. Resule havale ediyor sizi. Hadis-i şeriflere havale ediyor sizi. Kaynaklar ortada burada. Bütün okuduğumuz hadisler İbn Hibban'da geçiyor, Hakim'de geçiyor. Şimdi bak ilk hadis Tabarani'de geçiyor. Efendim öbürü hadis değil, Ahmet Bezzar Tabaran. Yani büyük muhattisler, müştehitlerden geliyor. E siz yeni çıkmış adamlar benim aklıma böyle yattı, kafam böyle bastı, şu, şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Felsefecilerle şeylerle, ne işiniz var ya? Bak bugün daha sabah kitapta gördüm. Efendim İbn-i Sinah meğer içki içiyormuş, şarabı çok içermiş. Ondan sonra demiş ki aklım çalışsın diye bundan yardım alıyorum. Yani işte felsefenin mantığı budur. Bunlar helal haram bilmez. Bunlar efendim, bira böbreğe yarıyor. Hadi bira iş der. Mesela yani mantıkla, akılla, felsefene hareket edenlerin en başı ibn-i sinadır ya. Mesela bu adamlar dindar adamlar değil. Bu adamlar helal haram bilmeyen adamlar. Akıl mantık. Şimdi ilahiyatçı olsa ne olur? Adam namaz kılmıyor. Beş vakit namaz kılmıyor. Cemaate hiç gelmiyor. Zaten cemaatle namaz kılmayan adamdan hangi vakitte camide görülmüşler, cemaatta görülmüşler ya? Zaten bu adamların görüşlerine nasıl itibar edilecek yani? Helaldan, haramdan haberleri yok. Sakınmıyor hiçbir haramdan. Adam tüm inkar ediyor ya. Hala bu adamlar, bu da bilim adamıdır. Bunun da bir görüşü var. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Bu meraklılık başınıza iş açacak. Bu meraklılık, efendim her şeyi kimle konuşuyor dinlemek bu şeye benzemez. İnternet haberlerine benzemez. Kim ölmüş, kim kalmışa benzemez. Dünyada ne olmuşa benzemez. Bu din meselesi, inanç, itikat meselesi. Burada ayet hadisi dinleyeceksin. Ayet de hadiste olan bir şey hala aklım almıyor diyorsun adam ya. E o zaman kafirsin. Çünkü ellediğine yukminûne <gülüyor> bil gaybi. Kur'an gayba iman edenlerden bahsediyor Müslüman olarak. Ben görmediğime inanmam, aklımın ermediğine inanmam. Ne gavur çıktın sen ya. Onun için... Bu tergit derslerinde bu bölüm kitabı de çok adi şerifler var. Milleti haberdar edin, telefon açın, mesaj atın, tweet atın. Hemen derse toplayın milleti. Hemen Allah için. iyi emredin, kötülükten ne yedin. Bu kadar elimizden geliyor. Ne yapacağız? Çarşamba akşamı da inşallah saat sekiz buçukta efendim mektubat şerifede çok önemli dersler. İşte Noel kutlamak gibi kafirlerin merasimine iştirak ve tazim edenlerin kötü durumları, imandan tehlikeye girmesi çok önemli. Bu bu bu televizyonda konuşanlar ya Kitapta ne var onu dinleyiniz ayet-i hadise bakarsınız. Şimdi kaldığımız hadis-i vahi Aişe radıyallahu teala ana haşe annemizden rivayet ediliyor. En-resulullah sallallahu teala aleyhi sellem قال. Kainat efendisi buyurdular ki sallallahu teala aleyhi sellem. Sittetün altı kişi vardır ki altı yani Kürlü inanca sahip olan. Altı kişi derken Ahmet, Mehmet şeklinde isimleri belli müşahhas altı kişi değil. Altı inanca sahip insanlar var demek istiyor. Le'antü ben lanet ettim. Hüm onlara. Beddua ettim. Allah'ın rahmetinden kovulsunlar diye Allah'a lanetine havale ettim. Ya hani Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ma bu'izzü le'anen ben lanet edici olarak gönderilmedim hadisi var. Bu şimdi niye Resulullah lanet okuyor ya beddua diyor ya falan. Ama dinlesene. Ve lanet ettihüm onlara. Kim Allah o Allah? Allah da lanet etti. Allah lanet ettiğine ben nasıl etmem diyor. Ben bedduacı, lanetçi değilim. Ama Allah ki rahmetinden tart etti, kovdu. Allah'ın rahmetinden uzak ettiğini ben yakın mi? Mevla'ya karşı bir şeye geçemem. Mevlana burdusu olur. O ki Allah lanet etti, ben de lanet ettim. Hani İbn Mesud peruk meselelerinde saçına saç ekletene ne demişti? Resulullah'ın lanet ettiğini ben nasıl lanet etmem? Sahabe de ne diyor? Lanet okuduğu zaman bir şey. Rasulullah Resulullah'ın lanet ettiğine ben nasıl lanet etmem? Çünkü aynı zamanda bu Kur'an'da da var diyor. Hadis-i şeriflerde olan her şey, hadisler sahih ise, kaynakları sabit ise, hurafeye uydurma değil ise, hadis-i şeriflerde olan her şey vahid demektir ve Allah'ın kitabında onlara işaret edilmektedir. Resulü ne verdiyse onu alın. Haşr suresin Ve mâ kum bütün hadis-i şerifleri Kur'an'a sokmuştur. Onun için e, laneti Allah yapabilir. E, Allah lanet edince de Resulullah da lanet eder. Sahabe de lanet eder. Ay Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Laneti beceren herkes. Hatta yuvasındaki diyor karıncaya kadar, denizdeki balığa kadar lanet eder diyor. Hadis-i şeriflerde bu da var. Yani duası da var karıncanın, bedduası da var. Hayvanların duaları da var insanlara. Lanetleri de var, beddualar da var. Evet. Çünkü lanet edebilen her şey lanet eder. Ve kullu nebiyyin. Zaten her peygamber nedir? mucabun? Her peygamber müstecaptır, duası makbuldür. Peki her peygamberin duası makbul ise ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, öncekilerin, sonrakilerin efendisi, rahmetellikle aleminin duası reddedilir mi? Yani benim duam demek istiyor, evleviyetle makbuldur. Çünkü her nebi müstecap mücapsa benim duam hiç reddolmaz. Onun için ben bunlara lanet ettiysem bunlar yandı diyor, yandı bunlar, bitti, dünya ahiret helak oldu. Peki kimmiş bakalım bunlar? Bu lanete çarpılanlar, Allah'ın lanetine uğrayanlar bunlar kimmiş? ezayedü fi kitabillah Allah'ın kitabına ilave yapanlar. Yani Kur'an'dan olmayan şeyi Kur'an'a sokanlar. Şia gitti. Neden? Diyorlar ki bilmem 20, 24 24.000 ayet Hazreti Osman tarafından Kur'an'dan çıkarılmış. 24.000 ayet Ehlibeyt'e diyor. Onları Kur'an kabul ediyorlar. 24.000 tane uydurma palavra rivayeti Kur'an kabul ediyor. Ya hadis de değil. Hani hadis uydursa da o da büyük günah, o da büyük günah. Fakat adam Allah'tan gelen ayet kabul ediyor ya. El-Beyt'in fazileti hakkında ayet zaten var Kuranda. İki tane ayet en azından ben hatırladığım şu inna mai urridullah al-ridi bi ankubri sehel el-Beyt. Bayu ta'hir <gülüyor> al Bu da var. El-Beyt'in Allah katında tertemiz olduğu. Sonra kullu asilu kumale ejran illa mabdedte fil qurba. Habibim şöyle ki. Ben size bu kadar dini getirdim. bir para ücret istemedim. Ancak akrabamı yakınlarımı seveceksiniz. İslam'ın ücreti budur. Bunu yapmayan e, dinin, Müslümanlığının ücretini, karşılığını vermemiş olur. Helak olur. E, ayet var zaten El-i Hadis dolu. Sünende, sıhahta yani dünya kadar hadis-i şerif ben gördüm. Belki de yüzlerce. Yani yüze yakındır en az da. Belki de yüzden fazladır yani. Orada bir kitap da tertip etmek istediğim bir ara bayağı hadis e, gördüm yani. Yenabi Ulmevet'te kitabında mesela. E, kaynakların hepsini söyler yani. Dolu, dolu. Hadi i gördüm. Daha da dolu el Beyt hakkında kitabımız elimizde. E sen şimdi nereden uyduruyorsun? 24 bin tane ayet var diyor. Ve Kur'an eksiktir diyor. Küleyniler, bilmem neler. Hümeyni'nin ağababaları yani. Hümeyni kim? Şu en Şah'ın. Bizim Bukhari'miz gibi en, kaynak en üst kaynakları Kur'an eksiktir diyor adamlar ya. E şimdi Allah'ın kitabına ilave yapan, olmayanı ona sokmaya çalışan lanetlenmiştir. Ben de lanet ettim, Allah da lanet etti. Her peygamberin duası mücaptır. Benim de bu lanetim yerde kalmaz buyuruyor. Bir de e, mesela İmam Şindi Hazretleri diyor ki Kur'an'a ilave yapan veya Kur'an'dan bir şey çıkartan zaten buraya evleviyetler dahilir. Bir de Kur'an'a ayete mana veriyor. Nasıl mana veriyor? Kur'an'a sünnete muhalif şekilde mana veriyor. Buna da tevilde ziyadelikler Tevilde ziyadelik, tefsirde ziyadelik. Bu da Allah muhafaza eylesin insanı dinden çıkarır. E mesela şimdi adam e, Allah Teala vel yabduru Kadınlar başörtülerini yakalan üstüne kadar atsınlar. Yani böyle e, çenesinin altında bağlamasın, boynunda bağlamasın. Yakalarının üstüne yani. Göğüstüne kapatacak şekilde. Çarşafın üst kısmını söylüyor yani. Ayette bunu diyor. E, Zekeriya Beyaz kalkıyor diyor ki yok ya başını örtünmekten bahsetmiyor. Boynundaki takıları çalarlar. Takının üstüne fular taksın. Ya şimdi bu ayete böyle mana verilir mi ya? Ama ne bekliyorsun adamda? Horozdan kurban olur dedi zaten ya. E şimdi ama bu ilahiyatçılar bunu bu adam ilahiyatta dekandı. Dekandı yani. İlahiyatın başıydı. Onun için ee, Kur'an'a kitaba sünnete muhalif Tevriller yükleyen manalar yükleyen mesela Aziz Bayındır ne diyor Lile Liallem Allah me kafu gayb. Allah kim kendinden korkuyor kim korkmuyor, bunu bilmek için imtihan ediyor ayete gidiyorum bana veriyor biliyor musun Allah bilmiyor işte diyor bilmediği için diyor bileyim diye yapıyorum diyor diyor yahu sen göz ya profesör olmuş e senelerce bu adam Diyanette İstanbul fetva hattında fetva veriyordu ya bütün millet fetvayı buradan alıyordu İstanbul müftülüğünde. Sonra neyse diyanet attı bunu görevden. Ya Allah bilmiyor da bilsin için yapıyor. Bu bu demek midir? Bütün tefsirlere bak, sahabe-i mana manalarına bak. Peki vallahi bir şeyin alayım. Öbür ayeti okumuyor musun sen? Ya Allah her şeyi biliyor diyor. Ya sen hiç ayet okumadın mı yani? Hadi hadisten haberin yok. Kur'an'dan da mealde mi bilmiyorsun? Bize gelmiş karşımıza Fatiha'nın mealini okuyordu bir zaman. Yahu sen vallahi bir gülü şeyini alim duymadın mı? Allah her şeyi biliyor. Allah her şeyi biliyorken niye bilmediğini imtihan edecek ya? Burada şunu demek istiyor. Ben önceden biliyorum ama önceden bildiğime göre yazsam siz yarın dersi ya Rabbi, ben imtihan etmeden niye böyle karar verdin? Bir şube sokarsınız içinize, kendi içinize. Allah itam edersiniz haşa. Ya sökmez ama Mevla istemiyor böyle Emri vaki işleri. Yani ben dedim olsun işleri. Ya ne yapıyor? Senin iraden bu yönde. Sen böyle seçtin, sen böyle yaptın demek istiyor. Onun için de Allah bilsin için ne demek? Ya ben her şeyi biliyorum, öbür rahatte zaten anlatıyorum sana. Fakat olduktan sonra bilmek istiyorum. Niye? Melekler görsün, insanlar görsün, akrabası görsün. E herkes şahit ol Adam gitmiş, adamı kesmiş, doğramış, konteyner atmış. Artık bütün millet görüyor bunun ne katil oldu. Şahitler diyor. yarın Allah o cehenneme atarken ya Rabbi sen beni niye cehenneme attın? Hem buyursaydı ki sen katillik yapacaktın. Yani ya Rabbi ben imtihan ettiğinde ben yapmayacaktım belki falan. Bunu kapatmak için ben olmadan evvel biliyorum ama olduktan sonra sizin de bilmenizi istiyorum. Olmuş olarak bilmek istiyorum. Neden? Şahitlerim olsun. Çünkü Mevla şahitli iş yapar. Hafaza meleklerini niye koydu o zaman yazıcı melekleri? O zaman Allah görmüyor mu ki melekler görüyor da yazsınlar diye. Ben görmüyorum bir şey bilmiyorum mu anlamına geliyor haşa. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir uydurmayı e, çıkartmak için profesör olmak mı lazım? Bu kadar okuyorsunuz okuyorsunuz neticesinde böyle bir dalalet ve sefaate mi düşmek için okuyorsunuz? Kur'an'ı kitap ve sünnete muhalif olan manalarla yorumlamak. Üf, İslam oğlu bunun ağababası. Bir gerekseli hali var. Gerekçeli mal halde aman ya, biçik notlar var. Kafayı yersiniz. Kafayı yersiniz. Kadının üvey kızı Veraba ibkumul lati fi min bin. Sen eğer kadın evlendiysen, zifaf da bulduysa yani dukhul. çünkü evlenirsin, ilişki olmaz. Bazen öyle de oluyor. Sonra ayrılınıyor falan filan. İlişki de aranda gibi Nikahlın ve ilişkin olmuş. Bu kadının da önceki kocasından kızı var. Ya bu size haramdır diyor. Bunu alamazsınız diyor. Fi <fî> hücû <hucur> rüküm kaydı orada. İza için getirilmiş. Çünkü kadın, kızın nerede bakacak? Ee, yeni evlendi kocasını evine getirecek. Fi <fî> hücû <hucur> rüküm izah kaydıdır. Kaydı e, intirazi değildir. Kaydı vakıydır yani. Çünkü o kız mutlaka anasıyla yaşayacak. Kız çocuğun nerede bakacak? Anasına getirdiği zaman da Yeni kocasının evinde bakacak onu. E bu kız da diyor madem hanımının kızıdır sen de bu kadınla zifaf olmuşsun diyor. Bu kızlar size haramdır diyor. Bu kaksın ne demesin? Ya diyor işte diyor eğer diyor evinde büyütmediyse diyor küçükten beri o büyütmediyse diyor onun evinde yetişmediyse diyor. Diyelim ki teyzesinde büyümüş diyelim yetimhanede büyümüş falan falan. Mesela mesela. Ya sen demedin. Muhtemeldir ki ihtimaldir ki bu ona haram olmaz. Adama. Ya muhtemel nedir? Hava raporu tahmini mi sunuyorsun ya? Yarın kar yağabilir. Üstünüze arkadaşlar kalın şeyler alarak yola çıkın. Yağmur yağma ihtimali var. Şemsiyesiz çıkmayın. Ya bu din meselesi, bu helal haram meselesi. Bu adam bunu görebilir mi, göremez mi? Bakabilir mi, bakamaz mı? Kızı gibi haram mıdır, helal mıdır? Bu kadar mühim bir meselede ayet etsen muhtemeldir ki. İslamoğlu bu ne babası Kur'an'a ilave yapanların. Ondan sonra mesela ne diyor? İşte ben yine yضرب baasakel bahr vur değneğini denize diyor Kur'an. Sen feleka fekehne kullu firqin kattaw tilazim. Bir ayrıldı deniz yarıldı. Her parçası büyük dağ gibi dondu kaldı diyor. Ayet bu. Hemen o Esed denen Muhammed Esed bir meali var onun. Yahudi dönmesidir. O mealleri de berbat etti zaten. Orada diyor ki Metzezir olayıdır. Su biraz çekildi geri. Ya Metcezir'de 3-2-3 metre 5 metre çekilir. Burada dağlar yarıldı diyor. Dağ gibi sular ayağa kalktı diyor Kur'an. Bak Kur'an'ı tahrif. İslamoğlu da bu Esed'in kafasındadır. Bunun meali çok metheder. Mesela İslamoğlu'nun gerekçeli mealinde yine söyleyeyim sana. Maide suresindeki fesat çıkaran PKK gibi teröristlerin öldürülmeleri, asılmaları, ellerinin ayaklan, çarpıp keçilmesi kesilmesi hani türüt bile biliyor ya. İsterseniz cübbeliğe sorun dediği işte ayet Maide suresi yazıyor diyor o Maide suresi yazıyor dedi bu ayeti dinlemiş benim Eski flaşta yaptığım sohbeti dinlemiş adam Onun için yanılmıyor <gülüyor> Doğru söylüyor yani Çünkü ben ayet okuduğum için Yanılma payım yok o Maide suresi bunu söylüyor Mesela aç orayı e, İslam on ne diyor orada Bunlar diyor sembolik şeyler bilmem ne hüküm ifade etmiyor Böyle yapılmış zamanında falan diye O bir şey anlatıyor diyor Eski geçmiş ümmetten bir şey anlatıyor diyor. Ya innema ceza Allah, Allah ve Resulü'ne harp açan, fesat çıkaran teröristlerin cezası karşılığı ancak budur diyor. Bir de bak innema başka ceza yok. Bu şıklardan birini hükümet tercih etsin diyor. Hükümet tercih etsin diyor. Bir şıkta sürgün var işte. Dört şık söylüyor. Yani öldürülmekte iki şık var. Ya kılıçla falan boynu vurulacak idam ya da Dar ağacına asılacak, yusalle bu. Dar çekilecek diyor. Öbüründe elleri ayakları çaprazlama kesilecek. Bu ölmek olmayabilir çünkü bu şekil yaşayabiliyor. Ev Ya da sürgün edilecek. Ya başka ceza yok. Bu şıkları sayıyor. Dört maddeden piri diyor. Ya bu kadar şıklı bir şekilde ceza ancak budur. Buyurulan bir ayete sen kalkıp ya bu böyle yapılıyordu yapılmış falan bu geçmiş bir şey anlatıyor. Bu Kur'an'ın İslam'ın hükmü değil. Bunu yaz bu adam. Ben buna reddiye yaptım dergide. Buna yaptığım reddiye yazılarını da toplayacaktım yani. Toparlayamadım hala bir kitap olur. Yani bir kitap halinde toparlayacaktım çünkü dergi, on tane dergide yayılıyor. insanlar onları tek bir yerde bulamayınca zor oluyor tabii ki. Kitap olsa kolay olur. E işte bak Kur'an'a ziyadelik yapan, manayı tahrif eden, ayete ziyadelik yapmıyor şimdi. Ama İmam Sindih ne diyor? Ya da diyor ayete ilave yapmaz veya Kur'an eksik demez ama diyor Kur'an'a sünnete muhalif mana verir diyor. Ayete ne verir diyor? Kitaba sünnete muhalif tevil ve mana verir diyor. Tevil yapar diyor. İşte bak bu ayete tevil yapıyor o Gidin bakın İslam onda yine Bakara Suresi'nde rakamını tam bilmiyorum da. Şey yani o Zeyr Aleyhisselam'ı diriltilme ayeti. Allah onu öldürdü sonra diritti. Mieti hanım 100 sene ölü bıraktı. 100 sene Kur'an'da geçiyor. Bakara suresi 100 sene ölü bıraktı. Gidin diyanetin mealini açın benim dediğim gibi bulacaksınız. 100 sene ölü bıraktı. Bakın orada ne not koyuyor görüyor musun? Tam Kur'an'ı tahrif ya. Diyor ki altına bu bir temsildir diyor. Temsille demek yani Özel Aleyhisselam ölmedi. 100 sene ölü kalmadı sonra da kalkıp dirilmedi. Allah burada sembolik bir şeyler anlatıyor. Misal veriyor. Yahu emate öldürdü demek. bahse diritti demek. Mi yüz sene demek. Bunu iki tane lügat bakan Arap dili dersine gidip şurada dil kursuna giden çocuk iki gün sonra öğrenir ya. Emate öldürdü demek. bahse diritti demek. Mi yüz sene demek. Yani üç tane kelimeyi bilen herkesin anlayacağı kadar Kur'an-ı Kerim'deki kolay bir ifade. Bazı ayetler zordur tefsiri. Bu çok kolay yani kelimeleri çok kolay bir ayet. Sen buna nasıl temsil sembolik diyorsun? Sembolik demek Böyle bir şey yaşanmadı biz örnek veriyoruz Mesela demektir yani Mesela meselaların çoğu Vakide olan bir şeyler değildir ki örneğin Yani örneğin Örneğin böyle bir şey olursa Bu faraza demektir temsil ne demektir Hakikat diyeceğin yerde bu ayet olmuştur Yüz sene sonra üzerine eserim Yani bu kadar Bütün ki 104 kitap bunu yazıyor Sen nasıl bunu hikaye ediyorsun i̇şte Onun için altı kişiye ben lanet ettim Çünkü Allah da onlara lanet etti her peygamberin duası kabuldür. Benimki haydi haydi kabuldür. Ben niye lanet ediyorum? Allah lanet ettikten sonra ben rahmet okuyamam diyor. Birincisi Allah'ın kitabına ilave yapan, yorum, Kur'an'a sünnete muhalif, yorum getiren, Kur'an'a eksik diyen veya fazla ayet vardı diyen, şialar gibi silindi diyen, nesik başka. Nasik mensuk buraya girmez. Çünkü mensuk olduğunu Resulullah bildirdi bu nesik edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği için, o yine kitaba sünnete muhalif değil. Mesela Tevbe suresi, bakara suresi uzundu diyor. Bundan sahabe-i ikram beyan ediyor. Biz o zaman okuyorduk diyor. Sonra hafızalarımızdan bir gecede silindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu. O tilke bir nusikat. ya, telaveti ya. O surede tilaveti avahkâmiha nesk edildi. Tamam. Hatırlamaya çalışmayın, hatırlayamazsınız. Mevla unutturdu size. Çünkü Kur'an söylüyor. Mânesek minâetine ya. Bir hükmünü kaldırabiliriz veya unuttururuz, unuttururuz onunca lafsı da gidiyor demektir. Ya bunlar ayette var zaten, o ayette olan şey buraya girmez, ayet ve hadiste olan şey buraya girmez. Ama Uzeyir Aleyhisselam ölmedi dirilmedi diye bir hadis var mı? Medcezir olaydır diye bir hadis var mı? Ayet açıktan söylüyor ki de denizin de, de, suları dağ gibi dondu kaldı diyor. Allah öldürdü Uzeyir'i diritti diyor yüz senede, ölü bıraktı diyor. O zaman innema ceza-ü lezine cezası fesat çıkaran teröristlerin budur diyor. Ancak budur diyor mesela. E bu, bunun şimdi başka bir ayet hadis var mı? Bu da buna muhalif yok. O zaman burada nesih yok ya zaten. Nesih olmayan bir meselede sen kendine göre oraya ters düşen mana veriyorsun. Sezzâdü fî kitabillah girer diyor. Allah'ın kitabına ilave yaptın. Ha, bu ilahiyatçıların yaptıkları tahrifler, ilaveler, teviller aman ya. Ayetlere ne biçim manalar veriyorlar? Ne kadar kendilerine göre indi, nefsi, hevasına uyan, keyfine gelen manalar veriyorlar? Bir görseniz aklınız durur ya Kur'anlıktan çıkıyor yani. O adamın kendi kitabı oluyor o yani. O manaya göre. Çünkü Allah öyle bir şey vahiy etmedi. Allah buyurmadı ki böyle bir şey temsildir. O mesela düşünün ki ben onu yüz sene ölü bıraktım sonra dirittim. Far, faraza misal veriyorum size ki böyle bir şey sen nasıl bunu dersin işte İslamoğlu'nun yaptıkları çok sonra altı tane lanetlik var bir Allah'ın kitabına ilave yapan iki vel bir bi kaderillah Allah'ın kaderini takdirini yalanlayan yine İslamoğlu burada başı çekiyor İlahiyatta birçok insan kader maddesini amentüden çıkartmış Kadere kaderi ahmentüden çıkarınca ve kütübiyi ve rusuliyi, kitaplara iman da çıkıyor. Çünkü Kur'an'da kader var. Ve kâne emrullah-i dura o inkar etmiş oluyor. Kaderi inkar ve o Ve rusuliyi, peygamberlere imanı da çıkarmış oluyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la hatta e bir bil kader. Bir kul e, kadere inanmadan Müslüman olamaz diyor, sahih e, ve Ve kütübiyi de gitti, rusuliyi de gitti. Kaderin gitmesiyle sadece altıncı şart gitmedi ki. Kaderi inanlayan, kaderin inkar eden, Allah'ın alın yazısı yok. Allah Teala olmadan, kader şu. Gablel vücut, yani bir şey meydana gelmeden Allah hayrı da şerri de biliyor ve takdir etmiş, yazmıştır. Herkes hakkında. Biz böyle inanıyoruz. Ve bil kaderi hayri ve şerri Allah teala. Hayırlarda, şerlerde, ölümler, hastalıklar, doğumlar, nimetler, zenginlikler, belalar, hastalıklar, keyifler, kederler, Hepsi olmadan evvel Allah'ın bilgisi dahilindedir. Hayır ve şer takdir bakımından Allah'tandır. Yazı bakımından Allah'tandır. Yaratılmak bakımından da Allah'tandır. Şerler sebep olmak bakımından kuldandır. Şerler sebep olmak bakımından kuldandır. Sebebiyet başka, halkiyet yaratmak başka. Ehli sünnete göre, Müslümanlara göre iman bulur. Ama kaderi yalanlayan ne demek? İslam diyor ki alın yazısı diye bir şey yoktur, tartışmalı fazlalıktır, amentü de yoktur diyor. İnanmamız gerekmiyor diyor böyle bir şey Kendi işte biz reddiyelerde onun konuşmasıyla hangi siteden konuşmayı yapmış veya ne yazmış onları hep reddiyelerde yazmıyor. Hak Söz diye de bir kitap posta çıkartmıştık yani arkadaşlarla. Ee, onda da zaten şey yazıyor yani hangi konuşması ve saati, dakikası vesaire. E şimdi tabii kaderi yalanlayana ben lanet ettim diyor. Allah Allah. lünet kaderi, mürciiyetü vel kaderiyet ala lisan 70 de Tabaranıda baş şerefadı. Kaderi yalanlayanlarla, günah zarar vermez diyenler, evet adam Müslümansa ne günah yaparsa yapsın bir şey zarar vermez diyenler, eee iki mezhep yani bunlar sapık mezhep. Biri kaderciler, biri e, işte günahları e, iman yeter, günahlar ne yaparsa yap diyenler falan. Bunlar 70 peygamberin diliyle lanetlenmiştir. 70 peygamber lanet okumuş bunlara. Ya. Şimdi Resulullah ne buyuruyor? Zaten her peygamber makbuldür duası ama benimki evleviyetle makbuldür. Allah lanet ettiği bu kişilere ben de lanet ediyorum. Altı kişiden ikincisi kaderi yalan sayanlar, alın yazısı yoktur diyenler. Bu ne demek biliyor musun? Eşittir Allah ne bizim önceden bir şey olmadan evvel çünkü bunlar aynı zamanda kul fiilinin khalikıdır diyorlar. Yani bir başıma bir şey geldi. İyiliği de ben yaratıyorum, kötülüğü de ben yaratıyorum. Ben istediğimi ya istediğimi yapıyorum diyorlar. Haşa Allah'tan başka bir de yaratma sıfatı istedad ediyor. Çünkü Allah Teala ezelden bilmiyorsa haşa cahil olması lazım gelir. O zaman bizden ne farkı var Allah'ın ilminin? Ben de bilmiyorum bir şey olmadan önce mesela. Görüyor musun lanetlikleri? Mele onları görüyor musun? Nereye götürüyorlar işi? Bazı açıktan bunu demez. Aziz Bayındır kapak gibi söyledi müseyy İslamoğlu belki bu lafı dediğini duyamazsınız. Ama alın yazısı yok demek bu demek. Anlıyor musun? Çünkü Allah ne bilsin ki yazsın. <gülüyor> Aynı şey Allah'ın ilmini inkardır. Allah'ın kaderini yalanlayanlar. Üç. Velmütesellutu. Tasallut edenler. Efendim zorbalık yapanlar. Mütegallibe. Yani güç kullanarak insanlara İnsanları istedikleri yönde efendim, çalıştıranlar, konuşturanlar vesaire neyse. Evet. Ala ümmeti, ümmetime bu FETÖ ne mutasallıt olmuştu başımıza ya. Herkese şantaj, herkese tehdit, herkese kumpas. Böyle çıt çıkaramıyor millet yani. Devleti ele geçirmiş. Ya. Ümmetimin üzerine zorbalık yapıp efendim baskı kuranlar yani, baskı. Baskı kuranlar. Niye yapıyor bunu? Livzille, alçak etmek için. Ben o kimseyi hazzı aziz kıldı Allah Allah. Allah adama itibar verdi. Şimdi bunlar bana kumpas kurup hapse attılar beni. Niçin? Allah aziz etmiş. Yani itibar vermiş. Çüppeli niye fazla seviniyor? FETÖ bir şey yaptı. Araştırma yaptı. FETÖ'nün kendisi o zaman 40'ta kaldı ki bütün hükümet, devlet hep son elindeydi. O vaziyette bile adam 6 tane, 45 tane kanalı vardı. 45 tane Kanal, uyduda, şurada, burada, radyosu dahil, 45 tane, bilmem ne kadar dergisi var, bilmem ne kadar, yani. bütün Türkiye'nin zenginleri, şirketleri elinde yani. Adam yine sevilme oranı bilmem ne, o zaman zorlanma yüzde %40. Benim şeyime bakmış, ben yayınladım, benim Facebook sitemde var onlar, bir meşhur şirket yapmışlar. Benimki %70 çıkıyor, millet beni sevmiş o zaman. Yani teke teklerden sonra bir hava oluştu ya, efendim yani insanlar beni seviyor falan. Şimdi bilmiyorum ne kadar seviyor, ne kadar sevmiyor. Sevse yazar, sevmezene zarar. Ben doğruyu konuştuktan sonra. Ben millete bakmam. Ben Allah'a bakarım, peygamberime bakarım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat şimdi Allah ve adamı aziz kıldı. Şimdi bu adamın itibarsız olmaz. Aziz demek itibarlı kıldı demek. Yani misal veriyorum kendimden Farazı misal. E şimdi onu alçak edeyim, itibarını söküyüm atayım. Onun için ne yaptılar? Kumpas. Altı tane dosya. Efendim insan ticareti, insan satmak bilmem ne. Akla zarar. Millet kafa yedi. Güldü ya. Millet güldü ya. Cinsel saldırı, taciz bilmem ne. Terör örgütüne üyelik. Mafya ile birlikte hareket. Saydılar saydılar. Altı tane dosya. 52 sene hapsim istiyor. Niye? Milletin gözünden bu adamı düşüreyim. Milletin Kalpler senin elinde değil ki İşte kim benim ümmetime baskı kurup zorbalıkla, şantajlarla, kumpaslarla ya böyle konuşacaksın? Dinler arası, diyalog aleyhine konuşma. Bunu bana haber yolladılar tabii ki. Televizyona çıkma. Bunu da haber yolladılar. Çıkmazsan bu iş düzelir. Ha Şimdi. Ne yaptı tutmadı. Baktılar baktılar bu adam dır dır, dır konuşuyor hala. Al sana bir kumpas niye Allah'ın itibar verdiğini ben rezil edeceğim diye baskı ve zorbalıkla savcı hakimler zaten adamı komiserler adamı şimdi o komiserlerin hepsi içeride Efendim, polislerin hepsi içeride benim evime gelip de beni alanlar hepsi bir tane dışarıda yok mahkeme yapan hakimlerin yarısı içeride ya kaçak ya firarda ya hapiste bir tane gezip memlekette ekmek alabilecek durumda değiller çünkü he, cebaratlık yapanlar Aynı şey tabii daha büyük tabii benimle kıyas edilmeyecek kadar mühim. Mesela Tayyip Bey'e yapılanlar yani. Niye Tayyip Bey millet niye seviyor? Niye tutuyor? Niye rey veriyor? Ne yapacağız? Allah'ın aziz ettiğiniz eliyle edelim. Ya bu itibarı Allah veriyor. Sevgiyi Allah veriyor. Bu insanlar buna rey veriyorlarsa Allah için veriyorlar. Veyahut Allah için vermese de menfaatı için de veren olur. Ben işte herkes Allah için veriyor diyemem tabii ki. Yani adam der ki düzen bozulmasın, istikrar devam etsin bilmem ne. Buradan benim şeyim var, menfaatim var. Tamam, ama bu sevgi, bu yöneliş, bu itibarı kim sağ yaratıyor? E Allah yaratıyor insanlar. Kolay mı? Levente mafil azıcama, ma Levente beni kuluğumayım. Bütün dünyanın parasını döksen diyor, insanların kalplerinin arasını birleştiremezsin. %52 insan bir yerde birleşir mi? %52 insan. Şurada bir evde, bir ailede bile dört kişi dördünden ayrı her kafadan bir ses çıkıyor. Dört kişi de. kişi kardeş ikisi birbirinden ayrı görüşte birbirine geçinemiyor. Yüz kişiden elli iki kişi Tayyip Bey'de ittifak ediyor. E bu nasıl oluyor? Çünkü Allah o itibarı veriyor. Bak ne buyuruyor Kur'an? Bütün dünya bir araya gelse, bütün dünyanın parasını harcasan sen şunu sev, sen buna destek ver, sen bunu tut, sen bunun dediğini yap, bu çık dediğimi çık, tankların önüne geç. Adam ölümüne gitti millet. E laf dinledi. Ama bu itibara Allah veriyor. Laf dinleme, teshir, müşakkar kılmak Allah'ın elinde, itaat ettirmek Allah'ın elinde. E, celle Celal, hani kudretinde demek istiyorum, haşa, elli deyim, cemaat, Buradaki elme mecaz oldu. Işte anlıyorsunuz tabii ki. O zaman e, bu FETÖ ne yapıyor? Vay efendim bu niye seviliyor? Vay biz bunun itibarını niye bo bozamıyoruz? Yok 17-25 yaptık tutmadı. Onu yaptık tutmadı. Oğlundan bir şey söyledik tutmadı. Yanındakine bir şey taktık tutmadı. Tutmadı tutmadı. Al sana darbe. Tutmadı. Al sana ekonomik darbe. Tutmadı. Al sana bombalar patlatma iç savaş delgesi. O da tutmuyor elhamdülillah. O da tutmuyor. Çünkü bunlar, tabii FETÖ arkası zaten Siyonizm ama Siyahi e, Mossad bilmem ne. Ve lakin biz tabii burada Müslümanım diyenleri konuşuyoruz. Çünkü zaten FETÖ, yani bunlar namaz kılıyorlar göya, karıları kapalı göya. Halbuki lanet ol, edilmişler. Melundurlar. Altı kişiden biri, melun kimdir? Ümmetimin üzerinde baskı kuran zorla onlara yönlendiren ve şunu yapacaksın, bunu konuşacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu etmeyeceksin diye insanları cebarut bir efendim e, hüküm ile yönetmeye çalışan. Peki bunun gayesi ne? Allah'ın itibar verdiğini zelil edecek ve yuizze aziz edecek. Kimi? Ben o kimseyi gezelle zelil etti. Kim? Allah Allah'ı Allah. Allah, FETÖ'nün hocasını, bu FETÖ'nün adamı Allah zelil etmiş. Alçak etmiş, adi etmiş. Neden? Adam dinini değiştirmiş. Adam din diye ola, kail olmuş. Adam Yahudi Hristiyan cennete girecek demiş. Adam Muhammedun Resulullahsız olur demiş. ve Vesaire vesaire ben bunları senelerce anlattım. Allah'ın zelil ettiğini edecek. Şimdi bunun adamları köye namaz kılıyor, abdest alıyor, karıları kapalı. Askeriye girmişler, polise girmişler, emniyete girmişler. Bütün devletin bürokrasilerini ele geçirmişler. Ondan sonra ne yapacaksınız? Hocamızı halife yapacağız. Romanya'dan Fransa'dan geldiği gibi bu da Amerika'dan gelecek devleti bu yönetecekse. Yani ne oldu? Allah'ın zelil kıldığı FETÖ'yü aziz edecekler. İtibarlı yapacaklar. Halifei Rûzemin yapacaklar. İslam alemini buna bağlayacaklar. Bu zelil adamı, rezil adamı, kepazacı adamı, ruh hastasını. Ha! Buradan olacak. E, Tayyip Bey millet itibar ediyor. Niye buna itibar ediyorlar? Rey veriyorlar. Devamlı seçimi bu kazanıyor. 15 senedir bunu gönderemedik. Ne yaparsak yapalım. Allah seçtiriyor, Allah sevdiriyor falan. Yok bir Allah'a karşı da iş yaparız. Allah'ın aziz ettiğini zelil etmek için, zelil ettiği alçak herifleri de aziz etmek için ümmetime karşı ceberut ve baskı kullananlar. Yapmadıkları kalmadı. Bütün memleketteki herkese şantaj yapmışlar. ya. Herkese kumpas kurmuşlar. Yani bir yönetim yerinde olan, etkisi yetkisi olan herkesin başına bela olmuşlar. Ya. Bir kişinin değil. Ya spor kulübüne bakıyorsun orayı da ederken derken Aziz Yıldırmay şey yapıyor. Yani illa bu sporcuları da ele aldı. Taksicilerin bile belki de içinde vardı. Taksiciler derneğini ele geçirip. Ya öyle bir dernekler var ki. Hiç alakası yok bakıyorsun. Alevi derneklerine girmişler. 6 tane Alevi derneği kurmuşlar. 6 tane Alevi derneği kurmuşlar. O fetöü bilmiyor musunuz? E, Cem Vakfı ile İzzettin Doğan beraber şey edip Ankara'da bir cami projesi yapıyordu. Cemevi cami yan yana. Aleviler ayağa kalktı ya. Doğal olarak yani adamlar dediler ki Nedir ya caminin kapısında da bizim derneği Şeyi kuruyorsunuz bir şey olmaz ki Bizim kendimize göre bir ibadethanemiz var Dediler biz orada sema Yapıyoruz saz çalıyoruz Biz de bir şey demiyoruz yani insanlar kendi istediği gibi hürdür özgürdür istediğini yapar yani tabi ki bize ne Ha sen şimdi adamı orayı bile Karıştırıyor cami cemevini Birbirine halt edecek Karıştıracak diye O birilerini de tabi Kafaya almış Ondan sonra bütün Alevi dernekleri ben haberlerde izledim o zaman. Ya kardeşim bu ne oluyor dedi buna ne lüzum var yani. Bizim cemevlerimiz serbest özgürce hareket etmeli caminin avlusunda ne işimiz var. Doğru söylüyor adamlar yani onlar kendi müstakil özgür kültürlerini yaşamalı. Biz Bize ne? <gülüyor> Allah Allah caminin içine sokuyorsun. Ha yani adamlar ümmetin her kesimine milletin her kısmına fırkasına tasallut etmiş. Tasavvut etmiş. Niye? Bütün dert sonunda hepsini bağlayıp FETÖ'ye bağlamak, zaten Siyonizm'e bağlamak en lehatinde de adam gelecek halife olacak. Allah'ın alçak ettiği adam memleketi başta geçecek. Milletin rey verdiği, sevdiği, seçtiği adamlar hapse girecek, efendim dışlanacak bilmem ne. Bu ne kadar acayip bir lanetlik bir iştir ya. Tabii bunu bu cemaatin hepsi yapmış olduk. Çünkü Madem razı oldular fetüe, en alttaki çaycısı bile rıza gösterdiği durumda bu belenin içindedir, bu lanetin içindedir. Çünkü madem rıza göster, ha ne zamanki deseydi ki ya bu ne biçim hoca ya, biz buna hoca diye ayet hadis okuyor diye bağlandık, bu, bu melon çıktı ya bunu, ya uducene tekirdi Kur'an'a muhalif konuşuyor, hadise muhalef konuşuyor, falan falan Ayrılan kurtulur, ayrılan kurtulur. Ama sen şimdi hala bizim hocanın bir bildiği var. Fetullah Hoca, Büyük Hocadır, ne derse o doğrudur. Bizim anlamadığımız bir şeyler var. Hala bu heriften keramet bekleyen, mesihiyet bekleyen, kurtarıcılık bekleyen, hapislerde yanları çıktı halde hala işte çıkacağız, o gelecek, yeniden darbe olacak, ile geçireceğiz diye bekleyen manyaklar var. Akıllarını kiraya da vermiş demeyeceğim. Bu hepten satmış yani. Kiraya verse belki geri alırdı. Hep öyle bir insanlar. Ya bunlar bu adamın yaptığı her atılan bombaya, millete sıkılan her kurşuna razı demektir. Razı demektir. Dolayısıyla küfre rıza küfürdür, isyana rıza masiyettir, bu FETÖ'nün yaptıkları şirktir ve ya buna rıza da şirktir. Çünkü neden? Helalı haram sayıyor adam. Sıkı milletin üstüne silahı öldürür. Ya adam öldürmekten büyük günah yok. Sen diyorsun ki buna. Ya belki helal saymıyor hoca ne biliyorsun haram olduğunu bile bile günahkar adam içki içiyor da sen demiyor musun ki kafir olmuyor içki içtiği zaman niye haram bildiği zaman kafir olmaz diyorum el üstetin görüşü de budur yine de diyorum ama ben bundan helal saydığını biliyorum nereden biliyorum çünkü adamlar diyor ki biz diyor sıkın diyor millete kurşunu diyor nasıl olsa onları şehit ediyoruz diyor şehit ettikleri için diyor onlar bize dua edecekler ahirette. Ben zaten şehit olamıyordum. Sen bana sıktın da şehit etti. Bundan büyük manyak olup ve kafir olabilir mi? Haramı helal sayıyor. Milleti öldürün diyor. Çünkü şehit ediyorsunuz sevabı var diyor. Yani haramda sevap var diyen. Ve istihlal ü küfrün. Bütün el üstünetli itikad metinlerinde geçen bir kayda var. Haramı helal saymak kafirliktir. Birisi haram yapmakla kafir olmaz. Katil olur. Şarapçı olur. Zinacı olur. Deyyus olur. afedersin pezefeng olur. Her pislik olur. Ama kafir olmaz, haram bilirse. Ama bir adam derse bu işte ne var ya? Helaldir, normaldir. O zaman yapmasa da kafir olur. Dolayısıyla bunun adamları razı oluyorlar bunu yaptığını. Hoca beni bir bildiği var. Fetva verirse doğrudur. Allah ya Rabbi Allah. İslah eylesin bu. Yani bu kafada olanları iddia etsin. Biz yine beddua edecek diye özel şahıslara lanet beddua demem. Özel şahısların ismiyle. Allah iddia etsin. Ama bu kafa melun um bir kafadır. ...bu zihniyet lanetlenmiştir yani... ...lanetli bir zihniyet... ...altı tane lanetli vardır... ...biri de... ...Allah'ın aziz kıldığını zelil etmek... ...zelil kıldığını aziz etmek için... ...ümmetime cebarutla tasallut edip... ...baskı kurup ümmetimi sıkıntıya sokanlar... ...yani bunlardan fazla... ...bu ümmeti sıkıntıya sokan oldu mu ya... ...Suriye sorununa bile bakıyorsun... ...dış yani hariciye işi Türkiye'nin... ...yine bunu FETÖ... ...bu Türkiye'yi Suriye ile bu şekil papazlık etti... Ve Suriye'ye efendim o zaman e, Bu şeyleri yine Amerika'nın isteğiyle tabi Oradaki bürokratlar vasıtasıyla hükümetin içinde Bunun adamları vasıtasıyla hariciyedeki bilmem ne deki Bu projeyi uygulatarak bak milleti Muhacir etti 6,5-7 senedir Bitmeyen bir ateşi yaktı Bundan sonra da kaç sene sürecek o da belli değil yani e Bunların belası Türkiye'de kalmadı ki Suriye'yi de batırıyor Irak'ı da batırıyor Filistin'e de zararı var Öyle ya Elimiz devamlı güçsüzleşiyor. Hükümet olarak, Türk devleti olarak yani Filistin meselesinde, Gazze meselesinde. E çünkü bu adamlar varken içeride bu, bu bürokrasiyle bu bu krizler yönetilebilir miydi yani? Bundan sonra ancak biraz da düzene girecek inşallah. Allah hükümeti muvaffak etsin. Bu, bu FETÖ'nün adamlarının tamamen deşifre edip Rabbimiz har etsin, teşhir etsin de bir an evvel bunun bütün adamları defolmak suretiyle e, milli e, unsurlar devreye girsin. Amin Allahumma salli ala sallim muhammed ve ala ali ve sellem. üç bir Kur'an'a ilave yapan uzun uzun izah ettim iki Allah'ın kaderini yalanlayan üç ümmetimin üzerinde baskı kurup Allah'ın itibar verdiklerini zelil etmeye çalışan tam fetö e tabii ki bu bu vasıfta olan şahıslara da şamildir yani illa teşkilat cemaat lazım değil buna? Bir adam kendi başına da birine musallat olabilir. Allah'ın itibar verdiği bir adamı zora sokmak uğraşabilir. O da lanetli. Yani bu sıfatta olan cemaatsa cemaat. Fertse fert. Kadınsa kadın, erkekse erkek. Amirse amir, memursa memur. Kim böyle bir vasfı varsa ümmetime zorbalık yapan, öyle bir insan kendi altına çalışan bir kişiye de zorbalık yapabilir. Onun için lanetlenmiştir. Üçüncü vel müstehillü helal sayan Neyi? Hürmet Allah'ı, Allah'ın hürmetini. Yani ne demektir? Mekke'yi. Mekke, Mekke harem-i şeriftir. harem şerifte avlanmak yasaktır. Ağacını kesmek yasaktır. İhramsız girmek yasaktır. Tamam Hanefi mezhebine göre tabii de. Şafii'ye göre, umre ve haç için gidiyorsa ihramsız girmek yasaktır. Bize göre, e, gireceğim Mekke'de bir işim var. Efendim biriyle görüşeceğim, bir müteahhitle. Bir ticaret yapacağım diye gidiyorum. Ya ben ömreye gitmiyorum dese bile Hanefi mezhebine göre ihramsız girmesi haramdır. Mutlaka ihramlı girecek. İhramlı girince de çıkmak için tabii ki mutlaka ömre yapacak ayrı dava. Ömre yapmadan da ihramdan çıkamaz. Kaldı ihram içinde. Harem-i şerifi helal sayan yani orada yapılması caiz olmayan işler yapan efendim ya Harem-i şerifte Efendim, Nebu'l-Esta'la ve men yürid fîh bi'il hâdim bifûl min min azâbin elîm. Şerif'te bir haksızlık, bir zulüm, bir eziyet yapan demiyor. Yapmayı içinden geçirene bile can yakıcı azaptan tattırır. Yani bir senesi ben 84 senesi umredeydim. O vakit çok boştu Mekke yani. Benim gittiğim mevsim itibariyle tabii öyle ama şimdi hangi mevsim gitsen o boş bulamazsın. Kabe'nin bir duvarından bir duvarına adam geçmediğini biliyorum yani beklersin göbür taraftan adam gelsin. Ee, ondan sonra 35 kere hacire sildi öptüm bir gecede çünkü yani yedi tarafta 5 beş kere yedi 35 her şaf öpebiliyorsun biliyorsun yani. Fakat bir iki kişi sıra oluyordu yani iki üç yani sıra derken birbirini bekliyoruz falan. O arada ben şöyle yandan geliyordum. Ee, yani adam da bana buyur diyor. Mesele değil çünkü izdiham yok ki. Ya. Herkes birbirine buyurun yani var. Falan. Ee, yine de orada iki kişi diyelim sırada var. Ben de şöyle görüyorum. Bakın zaten hani şey değil. İzdiham yok. Bir Yemenli zat meşayihtan idi. Zannederim. Geldi yanıma böyle. Hiçbir şey de demedi bana. Bu ayeti okudu. وَمَنْ يُرِدِ bir بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ مُذِقُوا مِنْ عَدَابٍ اَل۪يمٍ Kim haremde bir zulüm, bir haksızlık Yapmayı bırak. Ya aklından bile geçirse azab elimi tattırırız. Yani bana ne demek istedi hiçbir şey demedi bana. Ama ayet okudu ben anladım. Demek istedi ki üç kişi de olsa sıraya gir. Adam sana buyurun dese izin verse de sıraya gir. Burası harem-i şeriftir en ufak bir yamukluk yapma. Anladım yani tabi. Anlamaz olur muyum? Harem-i şerifte zulüm, eziyet Allah Allah. Mekke'nin hareminde Hattab'ın katilini bulsam dokunmam diyor Hazreti Ömer Efendimiz babası için. Hattab'ın katilini görsem dokunamam. Oraya giren emniyete girdi. Kabe-i Muazzama'da, harem-i şerifte, mescidi haramın içinde, mescidi haramın dışı da aynı. Harem-i şerif çok geniş bir saha. Ta kaç kilometre geriden başlıyor? Dört bir tarafından efendim, harem sahası var. Harem yasaklı demek. Hürmetli demek. Onun için e, oraya çok hürmet edilecek. Men yüzzem hurumatillah Allah'ın yasaklı, hürmetli kıldığı şeylere, yerlere değer verip tazim edenler rabbileri katında hayır bulurlar. Etmeyenler şer bulurlar. alanı bulurlar. Onun için kim Kabe'nin haremini ne yaptılar o zaman Cüheyman mıydı bilmem neydi ya. Kabe baskını oldu. 80 de mi bilmiyorum işte biz 81'de efendi Hazreti hacca gittiğimizde Kabe baskınından Kalan eserleri gördük. Demek ki 80 veya öncesi yani. Bütün direklerde kurşun vardı ya. O aşırı vehabi radikal işte Daesh kafası. Daesh o zaman da vardı o kafa tabii. taş kafası adamlar cenaze sokuyoruz diye. Kâbe'nin kapılarında o zamana kadar şey yoktu. Polis yoktu hiç. Kabe'de polis olur mu ya? Allah'ın güvenlikli yeri. Ama işte. Adamlar cenaze sokuyoruz diye. Kapılar da birbirini görmez yani. Kabe'de çok kapısı var. Her kapıdan cenaze. Halbuki cenaze diye silahları doldurmuşlar şeyin içine. Cenazeyi böyle yapıyorsun ya. Zannetiyorsun adam var. Yapmışlar böyle bir cenaze tipinde bir şey. Onun için doldurmuşlar silah. Her kapıdan cenaze. Orada millet de şaşırmış. Polis yoktu o zamanlar hiç. Millet de şaşırmış. Allah Allah bugün de ne kadar cenaze oldu. Halbuki bir cenaze olsa Mina'da bir şey olur, bir olay olur. Herkes bilir yani. Bir olay yok, bir şey yok. Ama adam ölmüş falan. Halbuki silah tabii. Millet namaza durdu. Bir çıkartlar silahları. hacer önüne geçtiler. hacer Esved'i arkaya aldılar. Taradılar milleti. Cüheyman olayında. Ondan sonra imamı öldürdüler. Sabuni Hazretleri zor kaçtım diyor. Birinci saftaydım diyor. Bana da sordular işte falan. Bazı şeyler. Ben de diyor onlara göre cevap verdim. Ne yapayım diyor. canımız zor kurtardım. Yani işte ne dedilerse Allah nerede mi dediler? ben memle mi dediler? Bir şeyler soruyorlar manyak manyak. Onlara göre Allah gökte aşağı. E böyle bir şeyler yaptılar. Ben diyor canım zor kuracağım. Aa maşallah şeyh maşallah dediler. Beni saldılar diyor. Yoksa diyor beni de öldürecekler diyor. Kabe'de kaç gün ya? Kaç gün sürdü? 30-40 gün ne yakın sürdü. E bütün kurşunlar silahlar tarandı. Yani ben 81'de gittiğimde diyorum sana. Bütün direklerde kurşun izleri var. Kurşunlar var. Kabe'nin direklerinde şeyinde yani. Altınolunluğu karşıda falan. Bütün her yer ya. E şimdi işte Allah'ın haremini helal görenler. İşte bu Daş kafası yani. su hükümetini devirmek için göya yaptı. Göya şeriat getirecekler. Ulan ne şeriat? Herkesi kafir sayıyorsunuz. İşte Daş IŞİD bu. İnsanları yakıyorlar. La bi bi'azabillah. Allah'ın azabıyla azab etmeyin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hiçbir Müslüman e, insanı yakar mı? Kafire de bu ceza verilmez. En büyük düşmana da bu ceza verilmez. Allah'ın azabıyla azab etmeyin. Fakat İbni Teymiye kafası işte. İbni Teymiye de bu kafada. Bu bu kafadaki adım, milleti yakıyorlar. Şimdi bile insanları yakıyorlar. Suriye'de şurada burada. E i̇şte o zaman da Kabe'yi bastı bu adamlar. Hatta yani Kabe'nin içinde savaş çıkarttı. Dolu insan öldü Kabe'de. Harem'i helal görenlere ben lanet ettim. Allah da lanet etti. Cennet yüzü göremezler. Rahmetten kovulmuştular. Dördünü de bulduk. Beşi buluyoruz. وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ اِتْرَتِي وَالْمُسْتَحِلُّ هَلَا سَيَنْ مِنْ اِتْرَتِي Benim ailemden, ehlibeytimden Ne Ney ma o şey ki harram Allah, Allah haram kıldı. E şimdi Allah'ın haram kıldığı şeyler ehlibeyte yapılır mı? Kimseye yapılmaz. Hiçbir Müslüman'a yapılmayacak şeyler. Efendim Resulullah'ın akrabalığına eziyet etmek, onlara hürmet etmemek. Değil mi? Bu çok tehlikeli bir şey. Biliyorsunuz yezit, yani bu uğursuzluğu, pisliği yaptı. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dey deyimiyle Yezid'in yezid yaptıkları frenk gavuru yapmadı buyuruyor. Onun Yezid'i tutmak olmaz. Yani Kadir Musuroğlu da e, abimiz, büyüğümüz e, biraz yani yecidde öyle bir durumlar yok. Yezid e, bazı iyiliklerini bile saymaya kalkıyor. işte efendim e, şu durumunu rafiziler uydurdu diyor ama öyle bir şey yok yani. İmam-ı Rabbani mektubatta bizzat buyuruyor ki Yezid'in yaptıklarını frenk gavru yapmadı. Yezidi asla tutamayız. Yezidi de sevenlerini de destekçilerini de bak bu hadiste ne diyor? Ben de lanet ettim Allah da lanet etti. Benim akrabama Allah'ın yasak ettiği eziyetleri yapanlar. Ya tamam İbn-i Ziyad'tır yani bil fiil yapan Yezid bil fiil yapmamıştır. Ama yani emretmiştir. Yok işte o dedi ki alın bana getirin bir at alın yoksa bir şey yapmayın dedi falan. Cık. Ama nasıl bu adamlar sen öyle demişken bunu buna yapabilir. Sen o zaman İbni Ziyad, İbni Ziyad'a diyemiyor musun ki? Zerre kadar kılına zarar gelirse, kılına zarar gelirse kellen gider. Hiç eziyet etmeyin. Diyemiyor musun yani? Sen ne kadar bir açık çek verdin ki? Adam kalkıyor Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin'i şehit oluyor. Bütün çoluk çocuk şehit oluyor. Ondan sonra sen insanlara su vermiyorsun. Orada Dicle'nin kenarı değil mi orada? Neresi? Dicle'nin kenarında suya yakın yer. Kerbela'da. Ya bize bir izin verin su içelim şuradan diyorlar. Ehli Beyt. Çolukları çocukları Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ailesi, akrabası bütün. Efendim, 70 kişi susuz vaziyette. Oklarla, kılıçlarla kafalarını kesiyorsun, doğuruyorsun. Susuz aç, susuz vaziyette bırakıyorsun. Hz. Hüseyin Efendimiz'i Allah Allah Allah Allah ve tercu ümmetün katelet Hüseyin'e hisabi Yani Hüseyin'i şehit eden bir ümmet, bir millet ahiret hesap gününde dedesinin şefaatını nasıl bekleyecek? Nasıl çıkacak Gezittir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne ya? Hazreti Muaviye'yi bu işe karıştırmayalım. O zaten hayatta değildi ki bu işte Ne haberi vardı? O vasiyet etti. Aman Hüseyin'le iyi geçin Hasan'la iyi geçin, onlara iyi bakın, ehli beyti e ikram edin. Kendisinden sonraki vasiyeti budur. Onlar vasiyetini ihlal etti oğlu. Yani Yezid Melun'u, bak şimdi bu Adi Şerif'e göre, benim ehli Allah'ın haram ettiğini eli beytime reva görenler. Bu çok önemli bir meseledir. Onun için biz Yezid'i sevmeyiz, sevenleri de sevmeyiz. Ehli Beyt'e eziyet edenler melundur. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların karıncalara varıncaya kadar hepsinin laneti Ehli Beyt'e eziyet edenlerin üzerine olsun. Bizim Ehli Sünnet olarak görüşümüz budur. Esas Ehli Beyt'çimiziz. Bizi Ehli Beyt düşmanı diye tanıtmaya çalışanlar, onlar Ehli Beyt tarafından lanetlenmişlerdir ehl Beyt'in yolu, o, efendim o yol değil, Ehl-i Beyt'in yolunda bu Bekir Ömer'e Sövül, Ömer sövülmez. Hz. Cafer-i Sadık, en büyük imamımız, Hz. Ebu Bekir'in torunudur. Hz. Ömer Efendimiz, Hz. Ali'nin damadıdır. Onlar iç içe girmiş, bazı hamin bazı birbirinden, birbiriyle kenetlenmiş bir ümmettir. Onun için sahabe düşmanlığıyla ehl Beyt sevgisi bir kalpte asla birleşmez. Ehli beyti seven sahabeyi sever, sahabeyi seven ehli sever. Ama hiçbiri de ne yapmaz? Yezidi ve Yezit gibileri ehli beyti eziyet edenleri de hiçbir Müslüman sevmez. O da ayrı bir mesele. Sonra, sünnete. Bir de altıncıyı bulduk şimdi ki esas geldik bizim kitab sünne meselemizde. Bu hadis-i şerifi hafız Münziri hazretleri, bu hadis taberani, mucih kebirleri kebirde ediyor. İbni Hibban sahihinde rivat ediyor ki sahih olduğunu gösteriyor bu da. Hakim rivat ediyor. Sahihül isnat. Hadis-i şerifin isnadı sahihdir. Hakim biliyorsunuz Bukhari Müslüme ilaveler yapacak derecede hadis sıhhat şartlarını bilen bir muhattistir. Sahihül isnat diyor. Evet. Ve la anifulev illeten. Bu hadis-i şerifin sıhhatini zedeleyecek en ufak bir illet, en ufak bir yani pürüz yani. Pürüz bilmiyorum diyor. Ki o bilmiyorsa sen bileceksin. Hakim yani bu. nisaburi, Bütün iş, e, şeyleri inceledim diyor yani. Hadis tam sahiptir diyor. Onun için 6. lanetlik olan da sünneti terk eden. Ne demek sünneti terk eden? Yani geçen hafta sünnetten ne maksat olduğunu uzun uzun geçen derste anlattım. Sünnet demek Resulullah'ın buyurdukları hadis-i şerifler demek. Ehli sünnet vel cemaat demektir. Çünkü geçen hafta hadis, sayı hadislerde ne geçti? Cemaat meselesi geçti. Cemaattan karış ayrılan. Yani eli i sünnetin cumhurundan cemaatla. Sünneti çünkü el-i sünnet sahabe cemaati kime bakar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduklarına bakar. Sahabe bir şeyde ittifak etmişse ki kader ve alın yazısı vardır mesela. Bir tane itiraz eden rivayet yok. O işte sünneti temsil ediyor. Çünkü cemaatla sünnet zaten birbirinden ayrılmaz. Sahabenin cemaati neye uyar? Kur'an'a sünnete uyar. Çünkü hadis Resulullah'ta ne duyduysa ona inanıyor da. Onlarda bidat girme tehlikesi şansı bile yok. Çünkü Resulullah hayattayken kendileri duydular kim onları etkileyecek. Onun için cemaatle sünnet aynı şey, el sünnet vel cemaat aynı şey. Bundan dolayıdır ki benim inancımı terk eden, ehli sünnet itikadını terk eden, sünneti terk ve tariku sünnete. Bazı rivayetlerde ve tariku sünneti de gördüm. Sünnetimi terk eden. Yani benim yolumu demek, sünnet yol demek. Resulüm ne verdiyse onu alın buyuruyor ya. Onun gibi inanmayı terk eden. Işte kader, o kadere inanıyordu. Kadere inanmayanların da cenaze namazını kılmayın. Hasta olsalar ziyaret etmeyin bu Davud Davut Tadisi. O kadere inanıyordu. Şimdi kader inancını terk edene ben de lanet ettim. Zaten kadere özel söyledi. O ayrı bir dava. Ama her şeyi özel söyleyemez. ehl Sünnet'in cumhurunun ittifak ettiği. ehl Sünnet ve cemaatın itikadı. Mesela Allah Teala ahirette görülecek. E sen bu inancı terk edersen mutezile görüşü. Resulullah Mirac'a çıktı. Yok efendim Mirac'a nasıl çıkacak? Köğütte oksijen yok. Oksijensiz yaşayamaz, bir dakika duramaz ölür. E ya bütün Cumhur'a göre, El-i Sünnet'in Cumhur'una göre, ayet ve hadise göre Mirac'a çıktı. E sen şimdi bu husustaki mütevatir hadisleri inkar etti. Evvela itikattaki sünneti terk eden lanetlenmiştir. Anladın mı? Çünkü ameldeki sünnetleri terk edene hemen lanetlenmiş diyemezsin. Ne gibi? Adam öğlenin sünnetini kılmadı. Öğlenin sünnetini kılmadı. Vay melun lanetlenmiş falan. Bunu diyeme hakkı yok. İkindinin sünnetini terk etti. Veya misvak kullanmadı abdest alırken. Veya namazı sarıksız kıldı. Resulullah Sazem hiç sarıksız namaz kılmamış. Tamam çok kuvvetli bir sünnet. Ama sen işte adam sarıksız kıldı. Vay lanetlenmiş diyemezsin. Veya takkesiz kıldı. Mekruhtur. Ama melun lanetlenmiş diyemezsin. Anlatabiliyor muyum yani? Bunlara dikkat edin. Buradaki sünneti terk eden çünkü lanet, çok büyük bir iştir. Lanet olan bir konudan karşılığı nedir biliyor musun? Karşılığı farz ve vaciptir. Çünkü e, farz ve vacibin terki ne olabilir? Ancak haramdır. Ancak farz ve vacibin terki haramdır. Sünnetin terki haram değildir. Amelli sünnetleri konuşuyorum. Ama itikattaki sünnetin terki nedir? Ehli sünnet vel cemaattan kuruştur. Ehli bilat, alalet fırkalarına sapıştır. Ve bu neticesinde kullu dalaletin finnar her sapıklığın sonu ateştedir. Hadişleri kullu mühtesin bir daha sonradan çıkarılan reformist düşüncelerin, itikatların hepsi bid'attır. Ve kullu bid'atın dalaleti, her bid'at dalalet. İşte kader inancı yok İslamoğlu'nun kafası. Cennet cehennem ebedi değil diyor İslamoğlu. Cehennem tükenecek fanidir diyor. E peki bu bütün el-üstret vel cemaate göre cennet cehennem ebedidir. Ayetlerde de söylüyor. Ne oldu bu şey? Muhtes. Bu da dalalettir. Her dalalet, bidat, her bidattır. Çünkü dinde böyle bir şey yok. Her bidat dalalettir, her dalaleti son ateştedir. Ama sen öbür türlü amel sünnetinde sarık sarmadın, cehenneme gireceksin diyemezsin. Misvak kullanmıyorsun, cehennemliksin diyemezsin. E, lanete çarpıldın da diyemezsin onun için. Onun için buradaki sünneti terk eden lanetlenmiştir ne demek? Ameli sünnetleri terk eden değil, ameli sünnetleri terk eden Faziletleri kaçırır, sevapları kaçırır, çok yan gelirleri kaçırır, zarar eder ahirette. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i üzer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani sistemine çarpılır, sistemine. Bunlar tamam ama lanetlenmiştir. Ben ona lanet ettim, Allah ona lanet etti. O dalalettedir, da da cehennemdedir. Bu kadar hadis-i şerifleri topladığımız zaman hangi sünnetten buradan bahsediliyor? Geçen dersteki de konu budur. Benim gibi inanmayanlar, benim gibi inanmayanlar. Zaten Kur'an diyor. Fe ina menubimiz, lima men tumbi Habibim ve sahabesi. Eğer onlar sizin inandıklarınıza inanırlarsa sizin gibi muhakkak hidayettedirler. E siz dediğinde muhatap idi? İslam oğlu muydu? Mehmet okuyan mıydı? Azbayındır mıydı? Siz kim? Kur'an'daki siz kim? Sallallahu aleyhi ve sallam ve sahabesi. Sen demiyor Habibine, siz diyor. Sahabeyi katıyor, cemaat oradan çıkıyor zaten. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa. E sahabenin zaten Resulullah'tan farklı inanması düşünün Sizin inandığınız gibi inanırlarsa muhakkak doğru yoldadırlar. Ve intevellev, eğer oradan dönerlerse, işte kader yok alın yazısı yok diyen döndü oradan. Cennet, cehennem, ebedi diyenden döndü oradan. Miraç yok diyen döndü oradan. İsa sen in, inmeyecek, yaşamıyor diyen döndü oradan. Mehdi yok diyen mütevatir hadisler inkar. Onların inancından döndü oradan. Fe inne mu'an fi şıkak. O zaman onlar ayrı bir şıktadırlar. Muhalefet içinde diyorlar. De. Ne demek? Resulullah ve ashabı burada duruyor. Bu tam karşı şıkkında duruyor. E bu karşı şıkkında duruyor nasıl Müslüman diyeceğiz? Fese yek fikehumullahu ve semiul alim. Allah onların şerrine karşı yakında sana kâfi gelecek. Hakkıyla işiten de odur ancak. Hakkıyla bilen de odur ancak buyuruyor. O zaman buradaki sünneti terk eden Resulullah ve ashabı gibi İnanmayı terk eden el sünnet ve cemaat itikadını terk edenlere Ben de lanet ettim Allah da lanet etti buyuruyor Çünkü öbür türlü lanet kolay kolay Bir faziletli ameli terk edene Lanet yapılmaz Lanet yapılıyorsa aksim kebairdendir Sen diyebilir misin ki Misvak kullanmasan kebair günahtandır Diyemezsin Dina gibi işçi gibi kumar gibi olur mu İşte lanetin karşılığı kebair oluyor Sakaire lanet Bu şekilde olmuyor Bundan dolayı 6 kişi lanetlenmiştir, Altısı da müstakil bir başlık adı altında herkesin bilmesi gereken konulardır. Ve bu 6 lanet sebebinden, esbabı mucibesinden Rabbim cümlemizi halas eylesin, inançta, amelde, giyimden, kuşamdan, yaşantı tarzına kadar. Hiçbir işte bizi bu 6 lanetlik kişinin lanetini gerektiren amellerin birine bulaşmaktan Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbime sığındık. Rabbimize imanlarımızı emanet ettik. Allah'ım ölene kadar bizi lanetlik bir iş yaptırma yârim. Ya Habibinin ve senin lanetine çarptıracak bir inanca saptırma yarım. Bir amel yaptırma yarım. Kurban olduğum çoluk çocuğumuzu, de bu dualara ilhak eyle. Bütün dinleyenlerimize bu duaları şamil eyle yarım. Amin. Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in. Ve alâ aleyhi Evet. Cemaattan e, e, Ahmet Ekmen kardeşimizin sevdiğimiz... Kardeşimiz Ağcı Efendi'nin babası Muammer Ekmen Efendi vefat etti. Ya Rabbi kabrini nur eyle, derecesini âle eyle, seyyatını mahve eyle, hasenata tebdil eyle, Allah'ım lütunla kereminle muamele eyle, kabir istirahatini müzdad eyle, ki ailesine sabrı cemil ihsan eyle, amin. Yine cemaattan yani Yekta abimiz, e, Songül ablamızın eşi çok da hastalık çekti. Songül abla, ben 2-3 yaşından beri çocukluğum onun yanında geçmiştir. Yani bizim eve çok gelirdi. Annemin çok kadim dostuydu. Yani işte dediğim 50 senelik işler. Efendim 50 seneye yakın işler. Çok aile dostumuzdu. Biliyorsunuz anne baba dostuna dostluk etmek sünnettendir. E, dostluk etmemek e, eziyettendir. Yani anne baba dostları çok önemlidir. Hatta anne babaya iyiliğin şartlarına onların sevdikleriyle hoş geçinmek diye de kayıt düşüyor. Onun için yani... Hakikaten Yekta abi ben de çok tanıdığım bir insan. Küçüklüğümde, çocukluğumda hep evlerine gittiğimiz, evimize gelen insan. Efendim iyi bir aile. Zongül ablamız, ihlaslı bir hanım kardeşimiz. Efendim annemiz. Efendim Allah Teala ona da sabrı, cemüle, eciz, eciz, eciz, eciz, ya Rabbi Yekta abimize sen rahmetinle muamele. Allah'ım kuldur, kusursuz durmaz. Ya Rabbi günahları vardır. Ne olur seyyatını mahveli. Allahu salli ala Seyyidi Muhammed ve ala aleyhü salli. Bi Seyyidi Muhammed ve ala Seyyidi Kurban oldum sana Allah'ım. Lütfunla muamele eyle. Kabir azabı gösterme Allah'ım. Ey Rabbi bugün de cenazesi kalktı. Münker nekir, Ahsen surette irsale eyle. tabii şimdi. Bu saatlerde artık Münker de gelmiştir. de kalkan için. Sual cevap da bitmiştir. Kim bilir ne haller gelişmiştir. Ahiret çok başka bir alemdir. Allah cümlemize huslu hatimeler nasip eyle. Ya Rabbi ekte abimize rahmet eyle. Kabrini nur eyle. Derecesini âli eyle. Allah'ım ya Rabbim. Müslümanlar ehli sünneti sever. Ehli sünnet alimleri, hocaları sever. Onun hayrını, bereketini göster. Ya Rabbel alemin. Allahum sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala aleyhi ve sellem. Yektab'imiz için ve muammer ekmen e, efendim ağabeyimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdu ve resuluh la ilahe illallah muhammedur resulullah bir kulun her hücresinde Allah Allah Allah ya Rabbi bu binlerce on binlerce bütün cemaatimiz tarafından okumuş olan şahadetleri tevkelimetleri tevk tevk zikirler fazl-ı kereminle kabul ekarine elip hasıl olan cum'at-ı evvelen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin saniyen Hektabimizin ve Muammer amcamızın ervahine hediye eledik şu saatte vasıl eyle bu hediyeleri nurdan tabaklarla kabirlerine ihale mahşer sabahına kadar da bu nuru söndürmeden kabirlerinde ipka ile azap meleklerini bu nur bereketine mezarlarına yaklaştırma ya Rabbi'l Alemin. Amin O sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed ve ve selleme. Teslimen kesirun elhamdülillahi rabbil alamin. Ekta ve Muammer Ekmen amcamızın ruhu için el Fatiha. Evcud billahi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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما لا يصلي ويسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغه الرحمن في النعام مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كله